Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan. Saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ettiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programında bu hafta yine özel bir konuğumuz bizlerle birlikte ve yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu hafta konuğumuz sevgili Mustafa Kayacan, yani bir diğer deyişle Kahveci Mustafa amcamız Hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk teşekkür ederiz Nasılsınız iyi misiniz Sağ olun, bizler iyiyiz sizler nasılsınız iyi misiniz Biz de iyiyiz çok teşekkür ederiz ee, İstanbul'un bir yüzü aslında Mustafa amcamız Ve istedik ki bugün e, Beyoğlu'nu bilenler Beyoğlu'ndan yolu geçenler Eminim geride bıraktığımız yıllar içerisinde Muhakkak bir çayını içmiştir Mustafa amcamızın Denk gelmiştir Az sonra bahsettiğimizde ee, sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde anlattıkça Kendisi yaşam öyküsünü nerede ne yaptığını Daha çok e, hatırlayacağız belki Aa evet orada ben de bulmuştum diyeceğiz ee, Bugün Mustafa amcamızın yaşam öyküsünü Sizlerle paylaşmak istedik ee, Çok teşekkür ediyoruz yaşam öykünüzü Bizlerle pay ediyoruz. paylaşmayı kabul ettiğiniz için ee, O zaman sorayım Mustafa Kayaca'nın Yani kahveci Mustafa amcamızın Yaşam öyküsü nerede nasıl başladı Mustafa amca 1956'da Ardo Bezit Sülüçem nayesi Yolüstü Köyü'nden dünyaya geldi. Büyüdü, ilkokula başladı. İlkokulu bitirdikten sonra, hem ilkokula giderken hem çobanlık, hem ilkokulu bitirdikten sonra çobanlığa devam etti. Sonra yolu İstanbul'a düştü, İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelirken... Kaç yaşında İstanbul'a geldi? İstanbul'da 15-16 yaşlarından. İstanbul'a gelene kadar köyde yaşadınız. İlkokulu orada gittiniz. İlkokuldan sonra okul bitti herhalde, değil bitti, mi? Bitti evet. Okul eğitimi bitti. Bir ananın çobanlık yapıyordunuz. Tabii. Nasıldı o yıllar? Ağrı doğu ve Vallahi bezlet. çobanlık şimdi insan dünyaya geldiği yer çok şirindir, çok güzeldir. Yani işte ben de seviyordum, çobanlığı da seviyordum. Yaptım ben zaten hep böyle çoban kalacaktım zannettim yani orada. Sonra işte kısmet nasip böyleymiş. Yani İstanbul'a geldi, amcam geldi. Ben de onun yanına 68-69 senelerinden geldi 69'da geldim. Orada geldiğimde ilk sene şeyde lokantada çalıştım. Bulaşıktan başladım. Hı hı. Öyle 3-4 ay devam ettim. Sonra memlekete geri döndüm. oradan Niye? 3-4 ay sonra memlekete geri dönüyor. Ben o Doğu Beyazıt'da şimdi hayat şartları o dönemde zor. O, a, e, çobanlık yapıyorsunuz. Ta, Tabii ki. O zaman Doğu Beyazıt'de yani böyle bir şey imkan falan ne meslek var, iş yok, bir şey yok. Ya çoban olacaksın ya çoban. Başka bir şey yok yani. Oradan e, bir be, iş olmadığı için mecburi küçük yaştan işte böyle İstanbul'a kurbet Falan aileden ayrı, ee, insana o çocuk yaşlarında aileden ayrı yaşadığın zaman çok zor geliyor yani hiç ilçeyi görmemişsin, ilini görmemişsin bir yaşam olmamış, direkt büyük şehire falan gelmişsin. Köyünüzden ilçeyi daha görmeden Neden? Doğu veyizli daha görmeden evet. çıkıp İstanbul'a İstanbul geliyorsunuz. Geliyor. Amcanızın yanına geliyorsunuz Gelmiş. ama anneden babadan kardeşlerden Tabii uzak ki. bir hayat. Tabii ki. Tabii ki. Peki çok... üç ay sonra. O dönemde İstanbul'a geldiğiniz dönemde e, Fırında Çalıştınız İstanbul 3 aydan sonra memlekete dönüştümde işte Neden gittim, döndünüz 3 aydan sonra Onu, onu sonra, şöyle mesela. Gittim ben hani özlediğim için işte hani Hı -hı. anne babayı Kardeşlerimi özlediğim için Gittim işte Tahtakale'de üstümü başımı değiştirdim. Ben dedim ki bir daha İstanbul'dan gittim Sanki Almanya'dan gelmişim o zaman falan Dedim bir daha İstanbul'a dönmeyeceğim. Halbuki ne ala yani. Oradan e, biraz durdum tekrar İstanbul'a geldim. Geldiğimde de bu sefer şeye de başladım. Fırıncılığa başladım. Evet. Fırıncılıktan da sırtımda küfeyle işte sağa sola bakkala ekmek taşıyordum. Neredeydi bu fırın? Bu fırın Taksim Fransız Konsolos'un karşısında. Sonra Bursa sokak, Ayanışık sokak şimdi ki Ahmam orada patronun ismi önemli değil orada çalıştım. Evet. Evet. Burdan işte fırıncılık da böyle bir seyyar gibidir. Mesela hani çalıştığın icabında memlekete gideceksin. Geldi mi aynı yerde başlama bir şansın yok. Çünkü adam çalışıyor. O adamı çıkarıp da seni alacak bir şansın yok. Bu sefer başka yerde bulursan başka yerde de Orada da nasıl fırında Niye fırında çalıştın başka bir iş Seçmedin meslek falan O da fırında da böyle olmadığı için Yatma yeri var Sıcak su var elbiseni Falan yıkıyorsun barınıyorsun Banyonu yapıyorsun evet Hem barınma imkanı he, var he. hem sıcak yer Sıcak yer he kışın ee, hem, su, iş, hem de aynı zamanda işte. ev oluyor çalışan için O dönemde o, oradan işte bu askerlik çağından askere gittim. Askerden geldim bir iki sene daha devam ettim. Bu şimdiki... Fırında çalışırken artık ekmek yapmayı öğrendiniz mi? Tabii ki. E, onu şöyle zaten. yaptım. Önce çıraklıktan başladım sonra onun ustalığına geçtim. Hamur işi, hamur pişirme, hamur yapma işte o işleri yaptıktan sonra on, on sene zarfında bu işle meşgul oldum. Bu işte çalıştım. O işleri de öğrendim. Ondan sonra işte dedik kendi işimizi yani böyle bir kısmet, bir nasip oldu. Geldik burayı Hazopulu'daki o çay ocağını buldum. Sene kaç? Sene 1985. 1985 yılında Mustafa amcamız Hazopulu'daki çay ocağını devren, e, devren satın e, Evet alıyor işletiyor. O zamana kadar e, hiç çay ocağı işletmemiş. E, sadece fırıncılıkla uğraşmış. Doğu İstanbul'a geldiğinden işte askere gidene kadar dönemde farklı işler yapmış. Askerden sonra e, fırıncılık yapmış e, ve hiç çöçe şey işletmemiş hiç. Bir halde evet. burayı Devren satın alıyor 1985 yılında. Beş yılında burayı işte hani yanındaki yenim falan onlar daha burada İstanbul'da kahvede falan çalışmışlar. İşte o işleri daha biraz daha biliyorlar. İşi onlardan öğrendim diyersen doğrudur yani. Yanınıza yeğeninizi aldınız o zaman. He, yiyenim, evet. Yeğenimle beraber çalışıyoruz. Onlar daha burada kahvede falan çalışmışlar. O çayı kahve yapmayı daha iyi biliyorlar. Onlardan öğrendim. O da oradan çay kahve işi yaparken bile çünkü çok yoğun falan değildi. O işleten adam da öyle fazla ilgi alaka göstermemiş. Bir müşterimiz bir şey çay falan siparişi verdi ki İki kişiydik, ikimiz birden koşuyorduk yani. Evet. Öyle bir hevesle, bir zevkle, hani kendi işimizi yapıyoruz diye başladık. Oradan başlarken de sırf dükkan sahipleri, mekan sahiplerine ve işletenlere, dükkanı işletenler, işte imalatane, konfeksiyon. Tam da onu soracağım aslında Mustafa amca. 1985 yılında Hazlopulo pasajı. O dönemde aslında o dönemin Beyoğlu, bugünden çok çok farklı bir Beyoğlu'ydı ama pasaj bile şu anki herhalde farklı bir noktadaydı. Neler vardı orada pasajın o, içinde? O, i̇malathaneler var dediniz. Başka neler vardı şimdi, o dönemde? Şimdi imalathanelerden onlarda işte şey vardı. Doğafiye, düğme, işte ufak tefek şeyler. Evet. O o işler vardı o aşağıda. Şimdi hepsi onlar da gümüşçü, şu bu da değiş işte, mi falan olmuş. Orada o dükkanlara e, servis yaparken bu 1995 98 2000 arası falan bu iş yerleri hepsi tamamen o Hazupulu Pasajı'ndan taşındı. Çağlayan, Ok Meydan çünkü oralarda falan daha geniş yerler, işi bırakanlar falan biz de kaldık işte artık sefayla ta O dönemde yani 1985'te bulunduğunuz pasajın içinde işte terzi var. Şapkacı, çantacı, delici, ta, kemer. Ta, ta, şimdi orada zaten eskilerden saysam 5 tane yok yani. Hani biz eski sayılmaz ama 35 senemiz 34-35 senemiz geçmişse eski sayılmaz. Şapkacı var. 50-60 sene o öyle. Anası, anasını biz gördük. Anasını... ...hastaneye biz götürdük falan. Hı hı. Dolayısıyla aslında orada bir tarih var. Yani Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu dönemlerden beri var olan bir pasajın içerisinde... Şimdi imalatçıların hepsi belli bir süre sonra orayı terk etmek Terk ettiler, Siz evet. Siz aslında çaycı işletmeye başladığınızda sadece onlara hizmet veriyordunuz. Tabii pasajın ki, tek Tektik biz yani. He. Tek, tek çay ocağıydınız. Şimdi doldu, şimdi 6-7 tane oldu. Hı hı. Biz o işi böyle hani hem zevkle hem isteyerek işte hani kendi işimiz falan sabahleyen kalkıyorduk saat beş buçukta altıda falan akşam sekiz dokuzuna kadar şimdi hani böyle daha geç saate kadar böyle şey değildi çünkü hanı kapatıyorlardı bize daha e, uzun süre izin vermiyorlardı bu işi yaparken de bu işe geçerken de kendimiz servis, kendimiz çalıştı. Eleman falan çalıştırmadığımız için kendimiz çalıştı. Kendimiz, kendi işimiz. Onu da böyle hani severek, isteyerek hani gelen arkadaşlara böyle sempatikle davranmak, espriyle davranmak onların da daha çok beğenimini kazanmak oluyordu. İnsanlara gösterdiğiniz sıcak ilgi. İlgi. Onlar, onlar da öyle. Mesela evet a Mustafa amca nasılsın iyi misin? Ben bazen işimizden dolayı böyle hani randımanlı, daha böyle istekli çalışmadığım için böyle hemen anlım kırışırdı. Aa Mustafa amca her gün gelenler Mustafa amca sen hasta mısın? Ben de diyordum başım ağrıyor diyordum. Yani o kadar ilgimiz alakamız sıcaktı yakındı evet. Peki şimdi 85 yıllar, yılıyla 2000 yılı arasındaki aslında o dönemde e, pasajın içerisindeki dükkanlara e, çay hizmeti veren bir çay ocağı. 2000'li yıllara geldiğimizde artık o e, yıllarca orada var olan Beyoğlu'nu beyolu yapan birçok e, imalathane, terzi, e, derici, şapkacı, çantacı hepsi o pasajı bir bir terk etmeye başladılar ve sonunda dükkan sayısı azaldı. Azaldı. Sizin evet. çay orada duruyordu. Ne yapacaktınız? Ne yaptınız? O, onu da işte hani İstanbul'da da o ara sokak kültürü yani hani açık hava kültürü, ara sokak kültürü falan sanki böyle bir ama yavaş yavaş ilerleme vardı. İşte üç tabura, bir sepa, beş tabura, iki sepa falan öyle öyle geliştik. Biz zannettik ki hep burada bir biz olacağız bizden başka kimse gelmeyecek bir işi bu, biz burada sürdüreceğiz çünkü o pasaj içinde de biz yeterli sayılırdık yani hani evet. evet insanların tercih ettiği çayı kahvesini sevdiklerini muhabbetini sevdiğin insan olunca biz dedik biz yeterli Sonra şimdi 6-7 kişi olmuş, Nar, nargile olmuş, olmuş, bu olmuş. Ama biz eski başladığımız gün ne sepamız değişti, ne taburamız ne de biz değiştik. Öyle devam ediyoruz yani. Siz o dönemde dışarıya artık tabure atıyorsunuz, sehpaları koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki artık hani dışarıdan da insanlar gelip oturup çay içsin. Sadece bir pasaja hizmet vermeyelim. Evet. Ve o gün bugündür hangi sistemle devam ediyorsunuz? Ne bir hani burayı nargile mekanına dönüştürdünüz Yo, ne başka bir, de, bir şey içinde Öyle de bir şeyimiz yok yani hani onlar oyun şu böyle bir isteğimiz de yok. Çok da yani biz daha insanlardan böyle bir araya gelip sıcak ...muhabbet, e, diyalog, çay, kahve kültürü, insanların birbirine ne yaptıklarını işte hani o muhabbeti, sohbeti devam ettirmek yani. Evet. Öyleydi, şimdi de öyle yani. Hani bizim daha nargile daha çok para kazanacak değil de bu işi daha nasıl güzelleştiririz, daha nasıl ileri götürür insanlar daha bizi nasıl ne kadar daha çok tercih ederler diye... O fikirle devam ettik yani buraya getirdik. Evet, siz diyorsunuz ki aslında önemli olan muhabbet, sohbet, He, çay, tahle, çay, bahane. bahane. Öyle Dolayısıyla dedik yani. insanlar bize geliyorsa sohbet etmeye gelsinler, biz de çayını, kahvesini ikram edelim diye. Zaten düşünürüz. mesela çoğu kişi işte bizim orada eski olduğumuzu sanki bir evet, hem kanıtlamışız hem de yani bir güven vermişiz. Tek başına bir bayan, bir erkek ne zaman, hangi saat önemli de gelir içer, günlük rahatlığıyla gider. O, o rahat gittikçe biz de rahatlıyoruz. Çok arkadaşlar falan bizi böyle hani işte arkadaş, arkadaşı eş, eşi, dost, dostu, aile, aileyi getirdi. Öyle oluştu bizim yani yoksa herhangi bir ne gazetede ne televizyonda herhangi bir reklamımız, reklamımız bizi bize gel bizi tercih edenler oldu. Bilenler. Bilenler oldu. Sanırım. Evet. Peki e, bunca yıl geçti siz de insanların kahveci Mustafa amcası oldunuz e, insanlar artık sizi biliyorlar orayı biliyorlar Beyoğlu'na geldiklerinde gelip bir çayınızı kahvenizi içiyorlar siz hiç düşünmüş müydünüz günün birinde böyle bir iş yapacağınızı Doğubayazıt'tan İstanbul'a geldiğiniz yıllarda ya da Yok, ilk geldiğimden zorunda... öyle olmadı ama hayalimde hani kendi işimi yapma bir kendi işim olsun da ufak bir yer olsun kendi işim olsun da. Hiç kazancı Önemli olmasın Kendi geçimimi sağlayayım diye Sağolsun hem Geçimimizi sağladık çocuğumuzu elimizden Geldiği kadar onların tahsilini Falan yaptırdı ben çocuklarımı Okusun da Kendi işini kendi Birajından dalından kendi işini yapsın yoksa hani memur olacak şu En azında hani Ben çobanlıktan tanın geldim Demesinler ki o çocukları Cahil kalmasın diye on niyetle çocukların yeter ki okusun diye ben gece gündüz inan ki yani hani ben yaptım ben şöyle öyle değildi ama çok mücadele verdim. Yani o işin oraya o insanlar şimdi bu kadar çay, kahve, işte ne bileyim koltuk, şu, bu nargile falan onları yani ön ayak olduk. Biz o insanları oraya çekmek için elimizden geldiği karkış, ya sıcak demeden mücadelemizi verdik hiç yielmedik yani bıkmadık. He. Çünkü he. yani daha yarın daha iyi olacağını diye öyle bir düşünce taşıyarak aklımızdan geçirerek o hayalle o düşünceyle çok şükür buraya geldi. Sağ olsun yani bizi tanıyanlar, bizi bilenler de yani onlar ne kadar memnun, onlar ne kadar mutlu. Biz iki katlı, üç katlı daha memnun ve mutluyuz. Geliyorlar Mustafa amca bizim ismimizi duyan çok siz bir de müşterilerinizin nasıl çay kahve içtiklerini aklınıza saklıyorsunuz onu, yani Bir onu kere ben... gelen bir insan bir daha geldiğinde sormuyorsunuz <gülüyor> He, Sormuyorum Biz açık şeker kullanıyorduk Yanına bırakıyordum işte baktım ki Kenan Bey tek şeker içiyor i̇şte Öbür arkadaş çift şeker içiyor Biri üç şeker içiyor Hep aklımdan tutuyordum çünkü ben bu işin yapacağım diye ben hani iş olsun diye yapmıyorum. Bu işim ki benim üzüm. Benim ekmeğim, benim hayatım diye öyle yaptım. Sağ olsun da yani o emeklerde o verdiğim uğraşım da falan boşa gitmedi. İnsanlar şimdi işte hani Mustafa amca diyorlar sanki ya dedi Mustafa amca çok yakışıklı, uzun boylu falan biri de. Ama bu gördüğünüz adam kimisi de Gayet tanımıyor. Yakışıklı yani. bence de. Sağ Karşımda olun, gördüğüm Mustafa amcam. Peki sizin için çay ne ifade ediyor desem ne söylersiniz? Be, beni çay ne çay kahve işte ne ifade ediyor? Çay bir ihtiyaç işte bir kültür evet bir insanların ihtiyacı bir ara bir araya gelip çay kahve içip o çay kahve hani ihtiyacını gidermek onun yanında da işte sohbet muhabbet, yani hani o zamanı da öyle değerlendirmek bize çayı bana çayı içmeye gelenler ben hiç bu insanların boş yani zaman geçireceği değil de hani gelip çay kahvesini o zaman içinde içirip o ihtiyacını gidermek ve zamanı değerlendirmek işte sohbet konuşmak bir şey paylaşmak benim için bir bir de değer yani hani Sizin öyle misafirlerin çay kahveyi vakit geçirmeye değil çay kahveyi içip eşliğinde sohbet muhabbet etmeyi bekliyorsunuz yani, öyle haliyle. Evet evet. Peki. Öyle. Gerçekten de öyle. Bir arkadaş kalktı bana bir gün dedi Mustafa amca dedi biliyor musun ne oldu? Ben de dedim hayırdır yani bunu bilmem anlatayım da. Dedi biz üç arkadaş oturmuşuz 40 tane çay içmişiz. Ben de dedim ya bu kadar içilir mi? Yani ne yapıyorsun falan. Bir bayan da tek başımda arkamda oturuyor. O da dedi ki Mustafa amca ne abartıyorsun? Ben tek başına 8-10 çay içiyorum. Yani güzel bir şey yaparsan insanlar hakikaten ...hem senin o güzel... ...güzel ilgi alakanı... E, ...tercih ederler... ...hem de yaptığın... ...yani ne iş yaparsan... ...çay, kahve, yemek, sohbet... ...güzel bir şey yaparsan... ...insanlar seni tercih eder yani... ...hani seni daha ön plana çıkarır... ...ya sağ olsunlar... ...onlar da bizi yani hani bugün sizin konunuzu... ...olmak, sizinle bu ...bunu paylaşmak... ...onların sayesinde yoksa benim yani tamam... ...ben... Tabii ki çaba göstermişim, tabii ki emek vermişim Tabii ki zaman kaybım olmuş, enerjim, fiziğim falan hepsi geride kalmış ama Bunu da yani onların sayesinde evet Başta da sizin sayenizde aslında Çünkü siz İstanbul'un şu anda yaşayan değerlerinden bir tanesisiniz bize göre de Peki Mustafa amcamızın hayatına baktığınızda Geriye dönüp kendi hayatınıza baktığınızda Şunu da yapsaydım iyi olur dediğiniz İçinizde kalan böyle yapmayı planladığınız bir şey var mı? Yok çok şükür. Yani hani ben e, en küçük işide de mutlu memnun oldum. Yani hani ilam çok büyük bir iş yapayım da yani veya ne bileyim iş adamı falan büyük bir şeyler. Ama yaptığım işi en güzelliğini yapmak en değerini. Siz geldiniz beni yani tercih ettiniz işte beni Mustafa amca bu ilgi bana ilgi alaka gösterdiniz benim en mutlu yanım o yani. Yani evet. Mutlu yani o. Tabii ki bazı iki insanlar ister ki daha güzelliğini daha değişik bir şeyini başarmak da o da tabii ki insanlar bir iki üç, üç dalda ancak bir şeyler başarırlar. Daha fazla ben şunu da yapayım böyle yapayım şunu da daha güzel olur diye biz bu ufak şeylerde bu güzel şeylerde de mutlu olduk memnun olduk yani hani daha çok değişik. Ben yalnız hani ben işin başında olayım oturuyorum Eşler, dostlar, işte gelenler hem çay kağıt hem bizimle o sohbet bildiklerini böyle fikir alışverişini yapsın diye bizim için en mutlu şey yani bu. Ne güzel. Peki size yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Beyoğlu'nu sormak istiyorum. Siz yaklaşık 35 senedir Beyoğlu'nda e, orada kahveci Mustafa amcasınız. E, Hazopula pasajında Beyoğlu'nun simge e, pasajlarından bir tanesindesiniz. Beyoğlu'nun geçmişini bugün en iyi gören, şahit olan her gün ya, yaşayan be, bir kişisiniz. Be, Beyoğlu gittikçe daha da güzelleşecekti. Tabii ki bazı işte nedenler falan o oldu. Hı hı. Tabii ki Beyoğlu daha daha evvelyatını da Beyoğlu Beyin oğlu buradaymış. sanki bey bey olmayan işte kravatı daha böyle hani ne bileyim kılı kıyafetini böyle düzgün insanlar geziyormuş. O biz o döneme yetişmedik. Biz trafiği en işte kaç 70'lerde falan işte 69 68'lerde falan geldik Beyoğlu'na. Tabii ki o daha ...insanlar daha önce de böyle değildi... ...daha çok ufak tefek şeylerle... ...daha çok mutlu oluyordu... ...daha çok neşeli oluyordu... ...şimdi gittikçe daha her şey... ...kültür, işte... ...varlık, şu, bu derken... ...kalite, her şey yükseliyor ama... ...insanların biraz mutluluğu azalıyor sanki... Evet. ...yani aslında Beyoğlu değişmiyor... ...sadece insanlar değişiyor... değişiyor. ...beyoğlu evet... ...peki programımızın sonuna geldik artık... ...dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz... Vallahi şunu söylemek isterim ki yani işte bizi e, tanıyanlar bizi bilenler e, e, be, Beyoğlu'na yolları düştüğüm veya ne bileyim özel e, geldikleri zaman bizi ziyaret etme bizi unutmadıklarından bizim çay kahvemizi iç, içmelerini de tavsiye ederim yani her bütün herkese de orada eşe dostla da saygı ve selamlarını yolluyorum. Herkese Allah hayırlı işler versin. Bize de sağlık saat versin. İşimizin başımızda devam etmeye Gayret edelim diye. Ne güzel. Umarım uzun yıllar Beyoğlu'nda Beyoğlu'nun yine simgelerinden biri olarak var olmaya devam edersiniz sizler. Bizler de daha çok programlarda sizleri... İnşallah. E, çok teşekkür ederim. Biz dünyanın dinleyicilerimizi de buluştururuz. Daha fazla kişiye sesinizi ulaştırmaya çalışırız. Evet efendim bugün programımızda e, İstanbul'un simge isimlerinden bir tanesi diyeceğim. Beyoğlu'na yol düşen birçoğunun Hazopulo pasajının ortasında o küçük taburelerde sehpalarda oturup çay kahve içmişliği vardır. İşte orada bize Yıllardır İstanbullara çay kahve yapan ama çay kahve aslında bahane önemli olan sohbet muhabbet diyen ve o sıcacık sohbetini muhabbetini yıllardır hiç bozmadan sürdüren e, Mustafa amcamızı konuk aldık. Programımızın konuğu kendisiydi ve hayat öyküsünü sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ağrı Doğu Beyzik'ten başlayıp İstanbul'da devam eden ve 35 yıla yaklaşık 35 yıla yaklaşan süredir de Hazopla Pasajı'nın içerisinde var olan bir öyküyü konuk ettik. Kendisi de az önce söyledi aslında ne iş yaparsanız yapın işinize inanarak severek hep daha iyisini yapacağım diye düşünürseniz o işte başarısız olmak e, imkan dahilinde değil mümkün değil muhakkak başarı arkasından geliyor ve biz he, hep bu programı yaparken her daim sizlerle buluşturduğumuz kişilerde aslında daha çok e, baktığımızda tutkusunu ortaya koyan ve hep söylediğimiz bir şey var e, kentleri şehirleri şehir yapan yolları binaları değil Oradaki o yaşam öyküleri oraya değer katan insanlarıdır. Ve biz de o insanları sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Televizyonda, ekranlarda belki görmüyorsunuz çoğunu ama aslında bu şehirleri yaşanılır kılan... E, kişiler o gizli kahramanlar O yüzden de programımızın adı Kentin Gizli Öyküleri Sizlerde benim anlatmak istediğim bir yaşam öyküm var Ben de bunu paylaşmalıyım derseniz Ya da programımızı takip etmek Konuklarımızın fotoğraflarını görmek Geçmiş program netlerimize ulaşmak isterseniz Facebook'ta bizim bir sayfamız var Kentin Gizli Öyküleri isminde Sayfamızı takip edebilirsiniz Oradan tüm bu bilgilere ulaşabilirsiniz 2 hafta sonra çarşamba günü Saatler 16.30'u gösterdiğinde Bizler yine burada olacağız Yeni bir yaşam öyküsüyle beraber Sizleri de bekliyoruz ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünce dek hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan... Kenan Doğan